Tehlikeli sporlar yapmak yani paraşüt gibi, rafting gibi, dağcılık gibi bunların hükmü nedir caiz mi durumlar? Cenab-ı Allah bu vücudu, bedeni kendisinin rızası doğrultusunda yaşatmak ve kullanmak için bizlere emanet olarak vermiştir. Evet. Çünkü insan olarak bu dünya hayatı boyunca bizim yapmamız gereken birçok görevler var. Evet. Zorunlu olmadıkça kişinin kendini tehlikeye maruz bırakması caiz değildir. Ama tabii ki e, insanın bazı meslekleri, gerekli, lüzumlu meslekleri öğrenmesi için, hayatta vazgeçilmez olan meslekleri öğrenmesi için e, tehlikeli durumlara da olsa kendini maruz bırakması e, caiz olur ama yine de tedbir alması şarttır. Evet. Mesela Paraşütçülük askerde eğer öğretiliyorsa bazı sınıftaki askerlere öğretilmesi gerekiyorsa tabii ki e, tehlikeli de olsa onu öğrenmek mecburiyetindedirler. Ama bunu hobi olarak yapmanın hiçbir gereği yok. Herkes paraşütçü olacak. Herkesin paraşütçülüğü bilmesi gerekir diye bir kural yok. Ama bazı kimselerin bunu bilmesi gerekiyor tabii ki. Evet. Onun için... Tehlikeli bir şeye, işte ağır sporlara mesela, kendimizi boksa mesela efendim e, ve benzeri şeylere e, kendimizi alıştırmak ve bu gibi sporları yapmak mecburiyetimiz yok. Bir insan boksu öğrenmese bile hayatını devam ettirebilir, gerektiğinde kendini savunabilir ama e, ringe çıkan boksörler görüyorsunuz, izliyorsunuz. İzleyicilerimiz de zaten biliyorlar, görüyorlar televizyon ekranlarında. Evet. Birbirlerine o kadar eziyet ediyorlar ki Allah'ın yaratmış olduğu o güzel vücudu, o güzel yüzü perişan hale getiriyorlar. yaralıyorlar, alıyorlar, efendim kafa kırıyorlar, göz çıkarıyorlar, çene kırıyorlar. Böyle bir sporu kesinlikle İslam uygun görmez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir defasında horoz dövüştürenleri görmüş. Ve onlara böyle yapmayın, bunu yapana Allah lanet eder demiştir. Evet. Niye? E, canlarını acıtıyorlar o hayvanların. Kaldı ki insan mevcudatın, mahlukatın en şereflisidir. İnsanın vücuduna eziyet etmek, boks ve benzeri sporlarla. E, yani şimdi bu insanın e, vücuduna eziyet olduğu için caiz değildir. Evet. Onun için böyle insana eziyet veren, Ağır sporlarını yapmak doğru değildir.